Alhamdulillah, Alhamdulillah, الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ولا توفيقي ولا اعتصامي ولا توكلي الا لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه ولا, ولا, ولا نظير واشهد ان وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله رب رحمة للعالمين وحجّة على العباد إجماعين أعظم المجاهدين ورأس الأبطال والشجعان صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميمين أفضل الصلاة وأتم التسليم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <Gülüyor> Araf suresi 199. ayet arkadaşlar. Kardeşler Allah subhane ve teala bu dini indirmiş, bizleri tevhidle mükellef kılmış. Tevhid ehline de bu tevhidi yeryüzünde ikame etmeleri için ayrıca bir görev vermiştir. Tevhidin yeryüzünde ikamesi için çalışmaya İslami hareket diyoruz. Müslümanlar Allah'ı tevhid etmekle beraber bu tevhidlerini yeryüzünde ikame etme adına bir çalışmanın içinde olmak zorundadır. zorundadırlar bu bir. Allah subhanahu bununla birlikte tevhidin tebliği nasıl yapılacak? Davetin temel ilkeleri nedir? Davet yolunun yapı taşları nedir? Bu yolda yürürken dikkat etmemiz gereken, uymamız gereken en temel menheci esaslar nedir? Bunu da uzun uzun kitabında indirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Mekki surilere baktığınız zaman sadece ama sadece temel olarak iki konudan bahseder. Bir tanesi tevhiddir, ikincisi menheçtir. Tevhid la ilahe illallah'tır. Menheç la ilahe illallah'ı insanlara nasıl sunacağız? İnsanlara sunarken nasıl tavırlar içerisinde olacağız? Nereden başlayacağız? Bize muhalefet edildiği zaman nasıl tavır takınacağız? İşte bunu öğretir. Ben için. Enam suresine bakın. Ayetlerinin neredeyse tamamı bu konuyla ilgilidir. İslami hareketin mensupları nasıl hareket edecekler? İşe nereden başlayacaklar? Nasıl tavır takınacaklar? Bundan bahseder. Araf suresi Hud suresi geçmiş peygamberlerin tevhidi nasıl ikame ettiklerini örneklendirerek sunar. Yani Allah Subhanehu ve teala sana bir taraftan menhece öğretmiş bir taraftan da menhece dair örneklikler getirmiştir. İşte arkadaşlar bu örnekliklerden bu öğretilerden bir tanesi de biraz önce hutbenin girişinde okuduğum Araf suresinin 199 ve 200. ayetidir. Arkadaşlar Allah Subhanahu ve Teala bu öğretiyi biraz sonra izah edeceğim bu öğretiyi Mekki surelerde indirmiştir. Üç Mekki surede aynı konu farklı üslupla ifade edilmiştir. 1 2 Sen böyle tavır alamazsan, eğer böyle hareket edeceğinde bir sıkıntı olursa şöyle şöyle yap diye Allah Subhanahu ve bize ikinci alternatif yolu da göstermiştir. Ve bu ikinci alternatif yol 3 surede de geçer. Yani size şimdi bahsedeceğim davetin en temel ilkesi hem Müslümanın müşriklerle ilişkisinde hem de Müslümanın Müslümanla ilişkisinde olması gereken menhece dair şimdi biraz sonra bahsedeceğim husus 3 surede geçiyor. Araf Suresi yüzde %99 200 Müminun suresi ve Fussilet suresi 34 36. Fussilet suresi 34 36. Müminun suresi 96 ve devamı. Üç surede de aynı konu aynı şekilde bahsedilir. Şayet yapamayacak olursan şöyle şöyle yap diye de çözüm önersiz sunulur. Üç surede açık bir şekilde bu ifade edilir. Bir başka nokta konunun önemine dikkat çekiyorum. Bak üç surede zikredilmiş. Aynı şeyler zikredilmiş diyor. Bakın Allah subhane ve teala bizden öyle bir tavır isteyecek ki bu tavrı en son, en zor ve en sıkıntılı zamanlarımızda göstereceğimiz bir tavırdır. Bundan önce mesela Araf suresinde Mekke'de müşriklerin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı ikazları gelir. İtirazları gelir, yalancı denmiştir, sihirbaz denmiştir, kahin denmiştir, mecnun denmiştir. Fiili olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şiddetle bulunulmuştur. Tüm bunlar varken Allah subhanahu wa yedi kat semanın ötesinden menhece dair en önemli esas indirmiş. Huzil af, sen af yolunu tut demiştir. Subhanallah. Üç ayette söylemiştir. Mekke döneminde söylemiştir. Sana yalancı dedikleri bir dönemde sen affet demiştir. Sana kahin dedikleri bir dönemde sen affet demiştir. Senin secdedeyken boynuna deve işkembesinin konulduğu bir dönemde huzil af demiştir. Mekke'ye girebilmek için eman almak zorunda kaldığım bir dönemde huzil af, sen affa sarıl, sımsıka affa sarıl demiştir. Bu Araf suresinin 199. ayetidir arkadaşlar. Bu ayetin öncesine baktığınız zamanda da zaten görürsünüz, Mekkeli müşriklerin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme saldırıları gelir. Arkasından huzil affa, sen af yolunu tut der. Aynı şekilde idfâ billetiye hâsenusseyyete, Kötülüğü en güzel şekilde defetler. Müminun Suresi'nde. Onların söylediklerini biz biliyoruz. Kötülük mü yaptılar? Sen en güzel şekilde defetler. Yine Fussilet Suresi'nde <gülüyor> iyilik ile kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü güzellikle defet. O zaman kötü olan kimsenin sana yakın bir dost olduğunu göreceksin der. Bakın arkadaşlar, bu ayetler bizim şartlarımıza inmedi. Af, ben affedeceğim. Affedeceğim kimse, üç kişi var. Zeyd, Amr, Hasan olsun. Zeyd bana bir şey yapmamış. Affetmem için bir sebep var mı? Yok. Zeyda, Zeyd ile ilgili ilişkimde af yolunu tutmam çok kolay bir şey yapmamış ki. Biz bugün bu durumdayız. Allah'ın emrettiği durum ise, yalancılıkla, Sihirbazlıkla, kahinlikle, mecnunlukla suçlanıyorsun. Sana tabi olanlar işkenceden geçirip öldürülüyor. Bir dilim ekmeğe muhtaç bırakılıyorsun. Bir yudum suya muhtaç bırakılıyorsun. Muhasara günlerinde böyle yapanlara karşı sen onları affet diyor. Böyle yapanlara karşı sen onları affet diyor. Kardeşlerim, <gülüyor> cafer Sadat diyor ki, Yüce Allah peygamberine bu ayette en üstün ahlaki değerleri öğütlemiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu ayetten daha üstün ahlaki değerleri anlatan bir ayet daha yoktur diyor. İmam Kurtubi diyor ki ve diğer müfessirler bu ayeti kerime, emir ve yasaklara dair şeriatin her şeyini ihtiva ediyor. Her şey bu ayetin içinde var diyor. Araf suresi. %199 tamamını okuyayım. Huzil affe sen af yolunu tut. Huzil affe bil urfi sen örfü iyiliği emret. Ve a'rid anil cahilin ve cahillerden 100 çevir. Üç tane emir. Affet, iyiliği emret, cahillerden 100 çevir. İmam Kurtubi bu ayetin menheçle ilişkisini ortaya koyarken... Davet metoduyla ilgili ortaya koyarken davet metoduyla ilgisi ortaya koyarken diyor ki yüce Allah müşriklere karşı delil getirerek mücadele etmeyi emredince yani emir müşriklerle mücadele delil yoluyla olacaksa kılıç yoluyla değil. Öyle değil mi? İki türlü mücadele vardır. Cabir ibn Abdullah ne yapmıştır? Bir eline Kur'an'ı, bir eline kılıcı almıştır. Kur'an ve kılıç müşriklerle mücadelenin iki ayrı yönüdür. Durum ve zamana göre müşriklerle, müşriklerle, Kur'an'la mücadele edersin. Durumuz şart ve zamana göre müşriklerle, kılıçla emredersin. Kılıçla mücadele edersin. Bakın İmam Kurtubi diyor ki, delille mücadele etmeyi emredince Allah Subhanehu ve teala Resulullah'a en üstün ahlaki değerleri öğretti. Çünkü bu güzel değerlere bağlılık insanların imana gelmesini sağlar. Bu değerlere bağlılık İnsanların imana gelmesini sağlar diyor arkadaşlar. <gülüyor> Müfessirler demişler ki bu ayet en temel ahlaki esasları bildirir. Ve bu ayette anlatan şudur. Seninle akrabalık bağını kesenle sen akrabalık bağını kesme. Seni bir şeyden mahrum edeni sen o şeyden onu mahrum etme. Günah ve suç işleyenleri affet. Ve onlara karşı çok yumuşak davran. Eşine dostuna yumuşak davranmak güzeldir değil mi? Yani eşine dostuna zaten kolaydır, güzel davranırsın. Önemli olan düşmanına güzel davranabilmektir. Eşine dostuna adaletli zaten olursun. Önemli olan düşmanına karşı adaletli olmaktır. Eşine dostuna karşı zaten güler yüz gösterebilirsin. Önemli olan düşmanına güler yüz gösterebilmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... <gülüyor> Cabir bir Süleyman demiştir ki Allah'tan kork ve iyiliklerden hiçbir şiafî şey görme. Kardeşinin karşısına güler yüzle çık. Kovandan su isteyen kimseye kovanı boşalt. Bir kimse sende olan veya olmayan bir şeyle sana gelecek olarsa, sana hakaret ederse, seni suçlarsa sen onda bildiğin bir suçla onu suçlama. Yani karşında bir kişi var suçlu. Suçları var. Adam sana geldi, seni suçlu olmadığın bir konuda itham etti. Sen bildiğin konuda onu itham etmedi diyor, onu suçlama diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor bunu kardeşler. Şüphesiz bundan dolayı Hüce Allah senin için bir ecir verecek, ona da bir vebal verecektir diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona da bir vebal yazacaktır. i̇bn Hacer el Asqalani bu ayetin tefsirini İmam Bukhari kurt sahte yapıyor bu ayetin tefsirini. Ürf kelimesini mahruf diye tefsir ediyor. Ve bu ayeti getiriyor. İbn-i Hacer -e bu ayetin tefsirinde yani bölümde diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet geldiği zaman Cebrail aleyhisselama sordu. Ben bunu anlamadım. Ben anlamadım yani ne? Bir rivayete göre Cebrail aleyhisselam diyor ki ben Rabbime sorayım diyor. Soruyor geliyor ve diyor ki Cebrail Aleyhisselam peygamberimize şüphesiz ki Allah sana haksızlık yapanı affetmeni emretti. Mekke'de arkadaşlar bunlar Mekke'de oluyor. Seni mahrum bırakana vermeni emretti. Seninle bağını koparana bağını gözetmeni emretti. Cebrail Aleyhisselam'ın Allah'tan aldığı ayeti dair tefsirdir. Rivayet ne kadar sahihdir bilmiyorum. Yani rivayet ne kadar sahihdir bilmiyorum ama İbn-i Hacar Aleyhisselam'ın Fethülber'de bunu zikrediyor. Seyil bin Abdullah Etüsleri diyor ki, Yüce Allah tur Sina'da Musa ile konuştu. Ona emretti. Kim seninle bağını kesiyorsa sen onunla yeniden bir bağ kur. Kim seni mahrum bırakıyorsa sen onu ver. Kim sana haksızlık yapıyorsa sen onu affet. Sen onu affet. İşte arkadaşlar davetin en temel ilkelerinden bir tanesi budur. Bu nefislerimize zordur. Ama bir düşünün. Bize yanlış yapan bir insan mesela bana yanlış yapan bir Müslüman bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme işkenceden bir kafir. Affedilmeye kim daha layık? Allah subhanehu ve teala onun da affedilmesini isterken senin Müslümanı affetmemen kibirden başka bir şey değildir. Nefsinin azgınlığından başka bir şey değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine 15 yıl diliyle, eliyle, kılıcıyla düşmanlık yapanları bile affetmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine 20 yıl boyunca savaş savaşan, kılıç çekenlere bile affetmiştir. Allahü Teala kitabında müşriklere karşı bile af yolunu emrederken bugün Müslümanın Müslümanı affetmemesi kibrinden, hasedinden, nifakından Kalbinin hastalığından başka bir şey değildir. Allah subhanahu ve teala müşriklerin bile affını isterken, müşriklere bile muamele ederken, aff yolunu tutmamız emrederken, senin Müslümanın yaptığı hatalardan dolayı ona buğz etmen ve onu affetmemen, senin kibrinden başka bir şey değildir. Kalbindeki haset ve hastalıktan başka bir şey değildir. Senin kalbin nifakla dolmuştur ama sen bunun farkında bile değilsin. Ayetin devamında varid anil cahilin diyor. Cahillerden yüz çevir. Daha önce izah etmiştim. Arada yüz çevirmek yani aldırış etme diyor. Onlar sana bir şey söylerse aldırış etme. Onlar küfrederse aldırış etme. Onlar hakaret yani amiyane tabirle takma. Takma boşur. Muhatap alma. Tam manası budur bu ayet. Niteki müfessirler de böyle manevi muhatap alma duymazdan gel git biraz sonra bu ayetleriyle birkaç rivayet okuyacağım. Müfessirler demiş ki sen delini ortaya koy hak emret onlar sana karşı gelecek olursa saldırış etme. İmam Kurtubi onların seviyesine düşme diyor onların seviyesine düşme arkadaşlar bu da oldukça önemli bir ilkedir. Bu da oldukça önemli bir ilkedir. Mekki ayetlerde bu ilkeyle ilgili en az 20-30 tane ayet vardır. Ittabi ma uhaylike rabbik. Rabbinden indirilene tabi ol. La ilahe illallah. Ondan başka ilah yoktur. Ve erdil ani'l ve sen müşriklerden yüz çevir. Ve sen müşriklerden yüz çevir. Onlara aldırış etme. Onlar ne derse desin sen onlara aldırış etme. Bir başka ayet. Fasta'bi ma tumir. ...emredildiğini açıkça söyle... ...ve ârid anil müşrikin... ...müşriklerden yüz çevir... ...bir başka ayet... ...boş, batıl... ...lüzumsuz, ileri geri sözler duyduğun zaman... ...oradan çekil, onlara aldırış etme... ...bu konuda onlarca ayet vardır... Ve ne yazık ki biz Müslümanların hiç dayanamadığı bir durumdur. Biraz kaza geldiğimiz zaman hemen müşrikleri, hemen cahilleri, hemen suçlu günahları, günahkarları ne yapıyoruz? Muhatap alıyoruz. Ömer zamanında yaşayan bir sahabe vardı. İsmi El -Hur İbn-i Kays'tı. İmam Bukhari naklediyor bunu. Bu kimse Resulullah'a, Resulullah'ın yakın tuttuğu kimselerdi. Bu kimsenin amcası geliyor zannedersem o yayın ismi. Oya yine bin Kays olması lazım veya böyle bir ismi olması lazım. Amcası diyor ki Ömer radıyallahu anh döneminde Ömer radıyallahu anh halife sen diyor Resulullah'ın kendisine yakın tuttuğu kimsesin. Bundan dolayı Ömer'in meclisine girip çıkıyorsun. İbn Abbas rivayet ediyor bu arada rivayeti. Ben de diyor Ömer'in meclisine götür de söyleyeceğim birkaç bir şey var. Tamam diyor amca diyor, götüreyim diyor. Ömer radıyallahu meclisine giriyorlar. Adam diyor ki ey Ömer diyor sen adaletsizsin diyor. Hakkımızı vermiyorsun diyor. Bize az veriyorsun diyor. Ağzına geleni sayıyor. Tabii Ömer radıyallahu anh, bir an hiddetleniyor. Adamın üstüne atılacağında el İbn-i Kays Ömer radıyallahu tutuyor. Bu ayeti okuyor. Huzil affe ve emur bil urfi ve anil Bu ayeti okuyor ve diyor ki o cahildir diyor. O cahildir diyor. i̇bn Abbas diyor ki ayet... Duyar duymaz bir adım daha ileri atmadım diyor. Burası çok şey arkadaşlar. Ayrı bir konu burası. Ve diyor ki bak İbn Abbas diyor. Ömer Allah'ın kitabının çizdiği hudutta durur. Hiçbir adım ileri gitmez diyor. Allah'ın çizdiği hudutta durur. Hiçbir adım ileri gitmez diyor. Ali İbni Ebi Talib'in kölesine birisi küfrediyor. Ali radiyallahu anh ona diyor ki sana söven kimseyi bırak. Başka şeyleri oyalan. Böylelikle Rahman'ın razı etmiş, şeytanı da öfkelendirmiş olursun. Sana söven kimseyi de cezalandırmış olursun. Çünkü ahmak kimseye süskunlukla verilecek cevap kimse yoktur diyor. Ömer radiyallahu anh torunu Salim, Abdullah ibn Ömer'in oğlu, bir gün Şamlara ait bir kervan geçerken, kervanda develerin boynuna zil takıldığını görüyor, çıngırak çalıyor böyle. Diyor ki bu yasaklanmış bir şeydir diyor. Şamlılar diyor ki biz bu konuyu senden daha iyi biliyoruz. Yasaklanan büyük çıngıraktır. Küçük çıngırak değildir. Salim bin Abdullah ibn Ömer cahilin ayetini okuyarak oradan uzaklaşıp gidiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi dedik ki hutbenin başında Allah subhanehu teala 3 surede 3 Mekki surede yapmamız gerekeni emretmiştir. Yapamazsak bir sıkıntı olacaksa ne yapacağız? Alternatifi de göstermiştir. Hemen ayetin devamında geliyor. Eğer şeytan sana bir dürtü verecek olursa hemen Allah'a sığın. Üç ayetin sonu da bu şekilde bitiyor arkadaşlar. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen iyiliği en kötülüğü en güzel şekilde defet ama şeytan sana bir dürtü verecek olursa Allah'a sığın diyor. Allah'a sığın diyor. Demek ki müfessirler buraya şu manayı vermişler arkadaşlar. Müfessirler buraya şu manayı vermişler. İnsanın gazap hali aniden ortaya çıkabilecek bir haldir. Müşrikler kendisine sataştığı zaman... ...bir müşrikten bir laf duyduğun zaman... ...bir cahilden bir laf işittiğin zaman... ...hemen ona cevap verebilirsin. Bir an gazaba gelebilirsin. Kendini tutamayabilirsin. Yapman gereken böyle durumda... Billahi, ...Euzubillah demektir diyor ayet. Üç ayette de bundan zikrediliyor. İnşallah önümüzdeki hafta size istiaze'den bahsedeceğim. Daha önce ders olarak işlemiştim. İstiaze oldukça önemli bir konu. Önemli konu olduğu için İmam Nesli Sünneninde Kitab-ül e, kitab İstiaze diye kitap açmıştır. Ben inşallah önümüzdeki hafta size İstiaze'yi anlatacağım.